Allah'ı bırakıp tapındıklarınızın hepsi sizin gibi yaratılmış kullardır. Eğer doğru söyleyenler iseniz haydi hemen onları çağırın da size cevap versinler, duanıza icabet etsinler.